Altıncı nota Ey kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaiki imaniyenin inkarındaki ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan bir insan. Bil ki kıymet ve ehemmiyet, kemmiyette ve adet çokluğunda değil. Çünkü insan eğer insan olmazsa şeytan bir hayvana inklalab eder. İnsan bazı frenkler ve frenk meşrepler gibi ihtirasatı hayvaniyede terakki ettikçe daha şiddetli bir hayvaniyet mertebesini alır. Sen görüyorsun ki, hayvanatın kemmiyet ve adet itibariyle hatsiz bir çokluğu varken, ona nispeten insan gayet az iken, umum enva hayvanat üstünde Sultan ve halife ve hakim olmuştur. İşte muzır kafirler ve kafirlerin yolunda giden sefihler, Cenabı Hakkın hayvanatından bir nevi habislerdir ki Fatır hakim onları dünyanın imareti için halk etmiştir. Mümin ibadına ettiği nimetlerin derecelerini bildirmek için onlara bir vahidi kıyası yapıp akıbetinde müstehak oldukları cehenneme teslim eder. İşte küffarın ve ehli dalaletin bir hakikati imaniyeyi inkar ve nefyetmelerinde kuvvet yoktur. Çünkü nefi sırrı ile ittifakları kuvvetsizdir. Bin nefyediciler bir tek hükmündedir. Mesela bütün İstanbul ahalisi Ramazan'ın başında ayı görmediğinden nefyetse İki şahidin ispatı ile o cem-i gafirin nefi ve ittifakı sukut eder. Madem küfrün ve dalaletin mahiyeti nefidir ve inkardır, cehildir ve ademdir, küffarın kesret ile ittifakı ehemmiyetsizdir. Ehli hakkın hak ve sabit ve subutu ispat olunan mesaili imaniyede şuhuda istinat eden iki müminin hükmü hatsiz o ehli dalaletin ittifakına racih olur, galebe eder. Bu hakikatin sırrı şudur ki Nefyedenlerin davaları sureten bir iken müteaddittir. Birbiriyle ittihad edemez ki kuvvetlensin. İspat edicilerin davaları ittihad ediyor. Birbirinden kuvvet alır. Çünkü gökteki hilal Ramazan'ı görmeyen der ki: "Benim nazarımda ay yoktur. Benim yanımda görünmüyor." Başkası da "Nazarımda yoktur." der. Daha başkası da öyle der. Her biri kendi nazarında yoktur der. Her birinin nazarları ayrı ayrı ve nazara perde olan esbab dahi ayrı ayrı olabildiği için davaları da ayrı ayrı olur, birbirine kuvvet veremez. Fakat ispat edenler demiyor ki benim nazarımda ve gözümde hilal var. Belki nefsül emirde göğün yüzünde hilal vardır, görünür der. Görenler bütün aynı davayı ve nefsül emirde vardır der. Demek bütün davalar birdir. Nefyedenlerin nazarları ayrı ayrı olduğundan Dabaları da ayrı ayrı olur. Nefsül emre hükmedemiyorlar. Çünkü nefsül emirde nefi ispat edilmez. Çünkü ihata lazımdır. Vel ademul mutlak la yusbit illa bi mushkilatin azime. Bir kaide-i usuldür. Evet, bir şeyi dünyada var desen yalnız o şeyi göstermek kafi gelir. Eğer yok deyip nefyetsen bütün dünyayı eleyip göstermek lazım gelir ki ta o nefi ispat edilsin. İşte bu sırra binaen, ehli küfrün bir hakikatı nefiyetmesi ise, bir meseleyi halletmek veyahut dar bir delikten geçmek veyahut bir hendekten atlamak misalindedir ki, bin de bir de birdir. Çünkü birbirine yardımcı olamaz. Fakat isbat edenler, nefs-ül emirde hale baktıkları için, müddeaları ittihad ediyor. Kuvvetleri birbirine yardım eder. Büyük bir taşın kaldırmasına benzer ki, ne kadar eller yapışsa daha ziyade kaldırması kolay olur ve birbirinden kuvvet alır. 7. nota. Ey Müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden ve sanat ve terakkiyatı ecnebiyeye cebriyle sevk eden bedbaht hamiyet vuruş. Dikkat et. Bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın. Eğer böyle ahmakane körü körüne topuzların altında bazıların dinden rabıtaları kopsa o vakit hayatı içtimaiyede, bir semmi katil hükmünde o dinsizler zarar verecekler. Çünkü mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan hayatı içtimaiyeye zehir olur. Ondandır ki ilmi usulde mürtedin hakkı hayatı yoktur. Kafir eğer zimmî olsa veya müsalaha etse hakka hayatı var diye usulü şeriatın bir düsturudur. Hem mezhebi Hanefiyede ehl olan bir kâfirin şehadeti makbuldur, Fakat fâsık, merdûd-ü şehadettir. Çünkü hâindir. Ey bedbaht fâsık adam! Fâsıkların kesretine bakıp aldanma ve ekseriyetin efkârı benimle beraberdir deme. Çünkü fâsık adam, fıskı isteyerek ve bizzat talep edip girmemiş, belki içine düşmüş, çıkamıyor. Hiçbir fâsık yoktur ki, Salih olmasını temenni etmesin ve amirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin. İlla ki el iyyazü billa irtidad ile vicdanı tefessü edip yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın. Ey divane baş ve bozuk kalp, zanneder misin ki Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar veya düşünmüyorlar ki fakrı hale düşmüşler ve ikaza muhtaçtırlar. Ta ki Dünyadan hissesini unutmasınlar. Zannın yanlıştır, tahminin hatadır. Belki hırs şiddetlenmiş, onun için fakr hale düşüyorlar. Çünkü mümminde hırs sebebi hasarettir ve sefalettir. <gülüyor> El harisü haibun hasir durubu emsal hükmüne geçmiştir. Evet, insanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur. Başta nefis ve hevası ve ihtiyaç ve havası ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın suri tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok daha iyileri var. Halbuki bakıy olan ahirete ve uzun hayatı ebediyeye davet eden azdır. Eğer sende zerre miktar bu biicare millete karşı hamiyet varsa ve ulub himmetten dem vurduğun yalan olmazsa hayatı bakiyeye yardım eden azlara imdad etmek lazım gelir. Yoksa o az daha iyileri susturup Çoklara yardım etsen şeytana arkadaş olursun. Aya, ya zanneder misin bu milletin fakri hali dinden gelen bir züt ve terk-i dünyadan gelen bir tembellikten neşet ediyor? Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki Çin ve Hind'deki Mecusi ve Berahime ve Afrika'daki zenciler gibi Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler. Hem görmüyor musun ki zaruri kuttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya münafıkları desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor. Sizin cebren böyle ehli imanı mimsiz medeniyete sevk etmekteki maksadınız eğer memlekette asayiş ve emniyet ve kolayca idare etmek ise kat'ien biliniz ki hata ediyorsunuz, yanlış yola sevk ediyorsunuz. Çünkü itikadı sarsılmış, ahlakı bozulmuş yüz fasıkın idaresi ve onlar içinde asayiş temini, binler ehl-i salahatin idaresinden daha müşkildir. İşte bu esaslara binaen ehl-i İslam dünyaya ve hırsa sevk etmeye ve teşvik etmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler bununla temin edilmez. Belki mesayilerinin tanzimine ve mağabeinlerindeki emniyetin tesisine ve teavün düsturunun teshiline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da dinin evamiri kutsiyesiyle ve takva ve salabeti diniye ile olur. 8. nota. Ey say ve ameldeki lezzet ve saadeti bilmeyen tembel insan, bilki Cenab-ı Hak kemal-i kereminden hizmetin mükafatını hizmet içinde dârcet etmiştir amelin ücretini nefs-i amel içine koymuştur. İşte bu sır içindir ki, mevcudat, hatta bir noktayı nazarda camidat dahi, evamir tekviniye tabir edilen hususi vazifelerinde, kemal-i şevk ile ve bir çeşit lezzet ile evamir Rabbaniyeyi imtisal ederler. Arıdan, sinekten, tavuktan tut, ta şems ve kamera kadar her şey, kemal-i lezzetle vazifesine çalışıyorlar. Demek, hizmetlerinde bir lezzet var ki, akılları olmadığından, akıbeti ve neticeleri düşünmeden, mükemmel vazifelerini ifa ediyorlar. Eğer desen, zihayatta lezzet kabildir. Cemadatta nasıl şevk ve lezzet olabilir? el cevap: Cemadat, kendi hesaplarına değil, onlarda tecelli eden esma-i ilahiye hesabına bir şeref, bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, arıyorlar. O vazife-i fıtıyerlerinin imtisalinde Nurul Envar'ın isimlerine birer mâkes, birer aine hükmüne geçtiğinden tenevvur eder, terakki eder. Mesela nasıl ki bir katre su, bir zerrecik cam parçası zatında ziyasız, ehemmiyetsiz iken safi kalbiyle güneşe yüzünü çevirse, o vakit o ehemmiyetsiz, ziyasız katre ve cam parçası güneşin bir nevi arşı olup senin yüzüne de tebessüm eder. İşte bu misal gibi zerrat ve mevcudat cemale mutlak ve kemale mutlak sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in isimlerine vazife perverlik cihetinde aynı olmalarıyla o katre ve zerrecik şişe gibi gayet aşağı bir dereceden gayet yüksek bir dereceyi zuhura ve tenavvüre çıkıyorlar. Madem vazife cihetinde gayet nurani ve yüksek bir makam alıyorlar, lezzet mümkün ve kabil ise, yani hayatı ammeden hissedar iseler, gayet lezzet ile o vazifeleri görüyorlar denilebilir. Vazifete lezzet bulunduğuna en zahir bir delil sen kendi ağza ve duygularının hizmetlerine bak. Her biri beka-i şahsi ve beka-i nev'i için ettikleri hizmetlerinde ayrı ayrı lezzetleri var. Nefsi hizmet onlara bir telezzüz hükmüne geçiyor. Hatta hizmeti terk etmek o uzvun bir nevi azabıdır. Hem en zahir bir delil dahi horoz veya yavrulu tavuk gibi hayvanatın vazifelerinde gösterdikleri fedakârane ve merdane vaziyetleridir ki horoz aç olduğu halde tavukları nefsine tercih edip bulduğu rızka onları çağırır, yemez onlara yedirir ve bir şevk ve iftihar ve telezüz ile o vazifeyi gördüğü görünür. Demek o hizmette, yemekten fazla bir lezzet alır. Hem küçük yavrularına çobanlık eden tavuk dahi, yavrularının hatırı için ruhunu feda eder, ite atılır. Kendini aç bırakıp onları doyurur. Demek o hizmette öyle bir lezzet alır ki, açlık acısına ve ölmek elemine tercih eder, ziyade gelir. Hayvani valideler yavrularını, Küçük iken, vazifeleri bulunduğundan lezzetle himayeye çalışır, büyük olduktan sonra vazife kalkar, lezzet de gider. Yavrusunu döver, elinden taneyi alır. Yalnız insan nev'indeki validelerin vazifeleri bir derece devam eder. Çünkü insanlarda zafu aç acz itibariyle, daima bir nevi çocukluk var. Her vakit de şefkate muhtaçtır. İşte umum hayvanatın horoz gibi çobanlık eden erkeklerine, ve tavuk gibi validelerine bak, anla ki bunlar kendi hesabına ve kendileri namına, kendi kemalleri için o vazifeyi görmüyorlar. Çünkü hayatını, vazifede lazım gelse feda ediyorlar. Belki vazifeleri, onları o vazife ile tavzif eden ve o vazife içinde rahmetiyle bir lezzet dereceden mün'im-i kerimin hesabına ve fatır-ı zülcelal'in namına görüyorlar. Hem nefs-i hizmette ücret bulunduğuna bir delil de şudur ki, Nebatat ve eşcar bir şevkü lezzeti ihsas eden bir tavır ile Fatır-ı Zülcelal'in emirlerini imtisal ediyorlar. Çünkü dağıttığı güzel kokular ve müşterilerin nazarını celbedecek zinetlerle süslenmeleri ve sünbülleri ve meyveleri için çürüyünceye kadar kendilerini feda etmeleri ehli dikkate gösterir ki onların emri ilahînin imtisalinden öyle bir lezzetleri var ki nefsini mahvedip çürütüyor. Bak, başında çok süt konserveleri taşıyan Hindistan cevizi ve incir gibi meyvedar ağaçlar rahmet hazinesinden lisan-ı hal ile süt gibi en güzel bir gıdayı ister alır, meyvelerine yedirir, kendi bir çamur yer. Nar ağacı safi bir şarabı hazine-i rahmetten alıp meyvesine yedirir, kendisi çamurlu ve bulanık bir suya kanaat eder. Hatta hububatta da hüsbünbüllenmek vazifesinde zahir bir ihtiyaç görünür. Nasıl ki dar bir yerde hapsedilen bir zat bir bostana, geniş bir yere çıkmayı müstakana ister, öyle de hububatta sünbürlenmek vazifesinde öyle sürurlu bir vaziyet, bir iştiah görünüyor. İşte sünnetullah tabir edilen kainatta cereyan eden bu sırlı uzun düsturdandır ki, işsiz, tembel, istirahatla yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar, ekseriyetle sağ eden çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çeker. Çünkü daima işsizler ömründen şikayet eder, eğlenceyle çabuk geçmesini ister. Sağeden ve çalışan ise şakirdir, hamd eder. Ömrün geçmesini istemez. Al <tüklülüyor> mustariḥul atil şakin min ömrhi ve sa'iyul amilu şakirun külli düsturdur. Hem osır iledir ki rahat zahmette, zahmet rahattadır. Cümlesi darb-ı mesel olmuştur. Evet cemadata dikkatle nazar edilse bil kuvve yalnız istidat ve kabiliyet cihetinde nâkız kalıp inkişaf etmeyenlerin, gayet bir içtihat ve ile imbisat edip, bil kuvveden bil fiil suretine geçmesinde, mezkür sünnet-i ilâhîye düsturu ile bir tavır görünüyor. Ve o tavır işaret eder ki, o vazife-i fıtriyede bir şevk ve o meselede bir lezzet vardır. Eğer o camidin umumî hayattan hissesi varsa, şevk kendisinin olur. Yoksa, o camidi temsil eden, nezaret eden şeye aittir. Hatta bu sırra binaen denilebilir. Latif, nazik su incima emrini aldığı vakit, öyle şiddetli bir şevk ile o emre imtisal eder ki, demiri şak eder, parçalar. Demek, vürudet ve tahte sıfır soğuğun ile ağzı kapalı demir kaptaki suya, genişlen, emri i tebliğinde, şiddeti şevk ile kabını parçalar. Demiri bozar kendisi buz olur ve hakeza. Her şeyi buna kıyaset ki güneşlerin deberanından ve seyr-ü seyahatlarından tut ta zerrelerin Mevlevi gibi devretmelerine ve dönmelerine ve ihtizazlarına kadar kainattaki bütün sahyu hareket kanunu kaderi ilahi üzerine cereyan ediyor ve desti kudret-i ilahiden sudur eden ve irade ve emir ve ilmi tazammun eden emri tekvini ile zuhur eder. Hatta her bir zerre, her bir mevcut, her bir zihayat, bir nefer askere benzer ki orduda muhtelif dairelerde o neferin ayrı ayrı nispetleri, vazifeleri olduğu gibi her bir zerre her bir hayatın dahi öyledir. Mesela senin gözünde bir zerre, gözün hüceyresinde ve gözde ve asabı veciyede ve bedenin şerayin tabir edilen damarlarında birer nispeti, ve o nisbete göre birer vazifesi ve o vazifeye göre birer faydası vardır. Ve keza her şeyi ona kıyas et. Buna binaen her bir şey, bir kadiri i Ezerî'nin vücubu vücuduna iki cihetle şehadet eder. Biri, takatının binler derece fevkinde vazifeleri görmekteki aczi mutlak lisanıyla o kadirin vücuduna şehadet eder. İkincisi, her bir şey, nizamı alemi âlemi teşkil eden düsturlara ve müvazene-i mevcudatı idame eden kanunlara tatbiki hareket etmekle, o alîm-i kadîre şehadet eder. Çünkü, zerre gibi bir camit, arı gibi küçük bir hayvan, kitab-ı mübînin mühim ve ince meseleleri olan nizam ve mizanı bilmez. Camit bir zerre, arı gibi küçük bir hayvan nerede? semavat tabakalarını bir defter sayfası gibi açıp kapayıp toplayan, zatı ı Zülcelal'in elindeki kitab-ı mübînin mühim ince meselelerini okumak nerede? Eğer sen divanelik edip, zerrede o kitabın ince hurufatını okuyacak kadar bir göz bulunduğunu tevehhüm etsen, o vakit o zerrenin şehadetini redde çalışabilirsin. Evet, Fatır-ı Hakîm, kitab-ı mübînin düsturlarını Gayet güzel bir surette ve muhtasar bir tarzda ve has bir lezzette ve mahsus bir ihtiyaçta icmal edip derceder. Her şey öyle has bir lezzet ve mahsus bir ihtiyaç ile amel etse o kitab-ı düsturlarını bilmeyerek imtisal eder. Mesela hortumlu sivrisinek dünyaya geldiği dakikada hanesinden çıkar, durmayarak insanın yüzüne hücum eder, uzun asasıyla vurur, ab hayat fışkırtır, içer hücumdan kaçmakta, erkân-ı harp gibi meharet gösterir. Acaba bu küçük tecrübesiz, yeni dünyaya gelen mahlûka, bu san'atı ve bu fenni i harbi ve su çıkarmak san'atını kim öğretmiş ve nerede öğrenmiş? Ben yani bu icare Said itiraf ediyorum ki, eğer ben o hortumlu sineğin yerinde olsaydım, bu sanatı, bu kerrufer harbini ve su çıkarmak hizmetini çok uzun dersler ve çok müteaddit tecrübelerle ancak öğrenebilirdim. İşte ilhama mazhar olan arı, örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvanatı bu sineye kıyas et. Hatta nebatatı da aynen hayvanata kıyas edebilirsin. Evet, cevvad-ı mutlak Celle Celaluhu, her ferd zihayatın eline, lezzet midadiyle ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir tezkereyi vermiş. Onunla evamiri tekviniyenin programını ve hizmetlerinin fihristesini tevdi etmiştir. Bak o Hakîm-i e nasıl Kitab-ı Mübînin düsturlarından, arı vazifesine ait miktarını bir tezkerede yazmış, arının başındaki sandıkçaya koymuştur. O sandıkçanın anahtarı da, vazifeperver arıya has bir lezzettir. Onunla sandıkçayı açar, programını okur, emri anlar, hareket eder. Ve evvah Rabbu ke ilen ayetinin sırrını izhar eder. İşte eğer bu sekizinci notayı tamam işittin ve tam anladınsa, bir hadsi imani ile, wasiat rahmetuhu külle şeyinin bir sırrını, ve min şeyin illa yusbbihu bi hamdhihinin bir hakikatını, inna ama emruhu ıda arada şeyen en yiqul eluh küm feykununum bir düsturunu. Subhanalladzi bi yedihi malakutu kulli şeyin ve ileyhi turcaun bir nüktesini anlarsın